her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateşledir. Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek amel işlemeyi ve Allah Azze ve Celle'nin rızasına elmeyi nasip etsin. Kardeşlerim sizlerle sıratı mustakim kelimesinin üzerinde kurulmuştur. Tekrar şöyle kelimenin üzerinde duracak olursak dost doğru yol Allah'a giden yol sapmadan metanetle zorluklara boyut gelerek Allah Hazreti ve Celle'nin istediği gibi bir kul olma. Tabi bunun yanında kader etkeni de vardır ki Allah Hazreti ve Celle insanları bu yolda Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerek gerek yoklukla, gerek çocukla gerek çocuksuzlukla gerek hastalıkla gerekse birçok bela ve musibetle ne yapabilir? imtihan edebilir. Çirkinlikle, güzellikle, rahat bir yaşamla, sıhhatli bir yaşamla hangi konumda olursak olalım istikametli olarak suratı müstakimden ne yapmama, ayrılmama diye devam etmiştik. Şimdi şapanları neden yaptıklarını görmeye çalıştık. Tabi Allah Azze ve Celle'nin kitabında belirttiği ve Resul'un sünnetinde bildirdiği gibi. Ve sohbetin son kısmında hatırlayacak olursanız dalalete düşen ve gazaba uğrayan o kavimlerin özelliklerini görmeye çalıştık. Bunlar kimlerdi? Daha önce kendilerine kitap verilmiş ve tevhid üzerine yaşamış ...ve Allah Azze ve Celle'nin kendilerini yeryüzüne hakim kıldığı Yahudiler ve Hristiyanlardı. Bunlar ne yaptılar? Gelin, bak balon alın. Bunlar ne yaptılar? Peygamberlerini yalanladılar, öldürdüler, Allah'ın emretmediği emirleri işlemeye çalıştılar. Yani ifratta ve tefritte yaşamlarını sürdürdüler ve dört kitapta lanetlendiler. Allahü Vüsalı İshalatı ve Selam, sizler de onlara karışı karışına, arşını arşına ne yapacaksınız, uyacaksınız diyor. İşte bu derslerin amacı, bizler de onlar gibi olmamamız için. Allah'ın emrettiği, Resul'un uyardığı meseleleri ne yapacağız? Tek tek öğrenmeye çalışacağız. Allah bizde bunları başarılı tersin. Bugün sırat-ı mustakim'in gerekleri nelerdir? Bunların üzerinde e, durmaya çalışalım. Sırat-ı mustakim'de olabilmenin gerekleri, sırat-ı mustakim'de devam edebilmenin gerekleri e, bazı şartları vardır. Bunlar da kitap ve şöyle sıralanır. Yani hiç şüphesiz ki her aklı başında insan ben doğru yoldayım. Demekle de doğru yolda olduğuna olmaz, olmaz. Bir adam ben istediğim kadar alimim dese, veya doktorum dese, veya öğretmenim dese, ne derse desin, muhakkak o fiili işlemesi, tahsilini alması Veyahut ondan ne yapması anlaması gerekir değil mi? İşte bir insanın da ben doğru yoldayım demesi onun sadece kendini aldatmaktan başka veya şahsi fikrinden başka bir şey ne yapmaz değildir. Sırat-ı müstakimde olabilmenin ilk şartı imandır kardeşlerim. İmandır. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah iman edenleri ancak doğru yola eleştirir diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle insanları yaratmış, doğru yolu göstermiş ve peygamberlerini göndermiş ve peygamberlerine ilk imanı ne yapmış? Şarkı kılmıştır. Ve Allah Azze ve Celle de kitabında Bakara Suresinde bizlere ne diyor? Onların iman ettiği gibi iman ederseniz ancak kurtuluşu edersiniz. Kim bunlar? Sahabeler. Yani o sahabelerin iman ettiği gibi iman edersek ancak sıratı müstakimde gitmemiz mümkün. Yoksa sadece ben iman ettim deme ne yapmaz? Yerine gelmez. Bu da nedir? Ee, Allah Resulü ve Vesselam Mebini'ye geldiğinde kardeşlerim orası kitap ehli insanlarla doluydu. Neden de ölüydü, bilir misiniz? Onlar kitaplarında Allah'ın aleyhissalatü vesselamın geleceğini ve Medine'ye hicret edeceğini ne yapıyorlardı? Kitaplarında biliyorlardı. Hatta dariminin mukaddimesine bakarsanız onlar Muhammed'i kendi çocuklarından daha iyi ne yapıyorlardı? Tanıyorlardı. İşte bu yüzden acaba ben veya benim neslim Peygamber olabilir mi diye hep Medine'ye etmişlerdi. Ve Medine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hizmet ettiğinde inanın Yahudi ve Hristiyan alimlerinin en büyüklerinin olduğu bir ortamdı. Ve Allah Azze ve Celle'nin o güne kadar peygamber gönderdiği insanların hangi soydan geldiğini biliyor musunuz? Hep İsrail oğullarından bir soydan gelirdi biliyor musunuz? Hiç Arap savunundan veya bir başka savunundan peygamber ne yapmamıştı? Gelmemişti ve onlar da o soydandı. Muhakkak bizden biri diyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle Resulünü Araplardan oğullarından gönderince Yahudiler ve Hristiyanlar ne yaptı? Peygambere iman etmediler. Hak yoldayken ne yaptılar? İnhiras ettiler. Ve Allah Azze ve dua ederken dediler ki biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama Musa'yı Resul olarak kabul ediyoruz. Öbürleri dediler ki biz Allah'ı çok seviyoruz ama İsa Resulullah dediler Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetiyle ne yaptı? Beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun da ben de sizin beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım. İşte birincisi neymiş kardeşlerim? İman. İman dediğimizde sadece ben Allah'ı seviyorum, Allah'a iman ettim demek ne yapmıyormuş? Yeterli değil. O Resulü da kabul edip tasdik etme, ondan geleni alıp hayata tamamen geçirmekten mümkündür. Yoksa imandan yoksun olanlar için doğru yolun olması mümkün değildir. Vallahi Azze ve Celle Nahl 104'te Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yola eriştirmez diyor. Demek ki sırat-ı mustakimde olmanın ilk adımı insan iman edecek ve Allah'ın emrettiği gibi Müslümanlardan olması gerekiyor. Ki Müslümanın kelime manası da kardeşlerim nedir? Teslim olan. Allah'tan gelenlere teslim olmaktır. Evet. İkincisi ise Sırat-ı Muhtakim'deki şart iman üzerinde fazla durmak istemiyorum. Çünkü daha önceki derslerde durduğumuz için çok daha fazla teferratında bulunmak istemiyorum. İkincisi yöneliş kardeşlerim. Sırat-ı Muhtakim'de olmayı arzu etme, bu konuda yegane hidayet edeceği yönelme. Yani yöneliş. De ki doğrusu Allah dilediğini sattırır ve kendine yöneleni doğru yola eriştirir. Şimdi Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın her işin başında ne vardır bir niyet var değil mi? İnsan kendini öyle bir adapte etmeli ki önümüzde tevhid gibi bir olay var mı? Allah'ı birleme programımızı öyle bir yapacağız ki hangi olay olursa olsun bu tevhide zarar vermeyecek imanımıza zarar vermeyecek ve hesabı hep önünden ve sağından alma yoluna ne yapacak? insanı itecek. Yani gelen apaçık emir ve nehilere devamlı yönelme onlardan gevşek kalmamaya gayret etme. Yöneliş bu. Emir ve nehilere duyarlı olma. Tabi duyarlı olma derken burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bırakmış olduğu iki ağır emaneti de devamlı ne yapma? Okuma. Bunlarla hasır neşir olma. Eğer bize bırakılan bu ağır emanetleri okumazsak neye yöneleceğiz? Ya arkadaşlar insanın hak ne varsa yani bilgi olarak ancak ona yönelecek öyle değil mi? Bunu nasıl yaptın? İşte şöyle şöyle doğru mu yanlış mı? Burada insan duruyor. Yani bir taksiye biniyorsun, göğüste kocaman bir nazar boncuğu. Yolda bir araba görüyorsun, egzozunun altında bir papuç takılı. Bir otobüse biniyorsun, aynasının yanında böyle Kur'anları sarmış, adam duruyor. Neye yönelmiş bu? Öyle inanmış. Adama diyorsun ki bunları takmayanı koruyan kim? Bakın bir düzgün cümle. E Allah diyor, e bunu takınca ne oluyor? Adamı hemen söküyor. Yani yöneliş dediğimizde bilgiyle, ilimle Allah'tan ve Resul'dan gelene yöneliş ve onda sıkı sıkı bağlı kalma, gevşek kalmama. Aynen iki tane misal vereyim bu konuda daha net olsun. Birisi Müslüm'ün rivayet ettiği kitab-ı salatta misafirinde Ömer, Emir el mininken bir sefere çıkıyor. Seferdeyken Öğleni iki rekat kıldırıyor ve bir ağacın gölgesine oturuyor. Bir bakıyor ki insanlar namaz kılıyor. Yeğenine diyor ki, abi yeğenim bunlar ne yapıyorlar? E nafileleri kılıyor. Ömer diyor ki, e, nafileleri diyor kılacaksak biz niye farzı ikiye indirdik ki diyor. Ben Allah Resulü alışveratü vesselam ile yorguluğa çıktım, sefere çıktım. O hiçbir seferinde namazlarını ikiden fazla ne yapmadı? Yapmadı. Ondan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir çıktım. O da böyle yaptı. Bunlar ne yapıyor ki diyor. Anladınız mı yönelişin ne olduğunu? Bugün mesela Allah'a selametlik versin. Sayın peder ilk zamanlarda muhalefet eder şimdi etmiyor. Yani işine de geliyor. Buraya geldiğinde namazını tam kılardı. Baba seferisin. Allah sana kolaylık vermiş. Şimdi işine geldiğinde bir insan ne yapmayacak? yapmayacak. Allah'ın verdiği bu sadaka mı? Olduğu gibi bunu ne yapacak? Kabul edecek ve bunun dışına çıkmayacak. Birinde ise öbür misaline baktığımızda bir gün hepinizin hatırlayacağı bir rivayet. Aleyhisselatü vesellem namazdayken ayakkabılarını ne yapıyor? Çıkarıyor. Şahabe ne yapıyor? Hiç tehir etmeden namazdayken komut almış gibi ne yapıyor? Çıkarıyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra diyor ki neden çıkarttınız ayakkabılarınızı? Onlar diyor ki Allah'ın Resulü vahiy geldi zannettik ve bir an olsun tehir etmek istemedik diyor. Görüyor musunuz gün el işi? Allah Resulü Vesselam Cibril diyor ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben onun için çıkarttım. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla ve Mesleliyle namaz kılmazdan Sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin diyor. Allah bizleri böyle tereddütsüz yönelenlerden eylesin. Demek ki sıratı mustakimden kayma, bakın iman, güzel bir iman, yöneliş, şeksiz şüphesiz yönelişle mümkünmüş. Devam ediyoruz. Üçüncüsü ise sıratı mustakimde olmanın sünnettir. Evet. Hepsi de çok önemli maddeler, dikkat edersiniz. Yoldan sapma genelde neden olur kardeşlerim? Bugün mesela bir tasavvufu ele alsak, tasavvufçuların, yani şeyhlerin, müritlerini nasıl sandırdıklarını biliyor musunuz? Allah'la görüşkünü söylerler. E peki Allah'la görüşen pekaları niye takmazlar? Vahiy kime geldi? Allah Resulü'nla. Bakın şimdi şevklerin kandırmasına. Günümüzde en başta topluluk hangisi? Nurcular. Peki Sayıd-ı Nurşen'in nasıl cezbettiğini biliyor musunuz? Sikke-i Tasviki Gaybi diye bir kitabı var. Orada Keşfen Ali'yi dört kere gördüğünü, Ali kendisine birçok defalar gelip bir şeyler söylediğini ve o şeyleri yazmanın kendisinin ehil olmadığını, kendisine onların nurdan damlalar olarak yazdırtıldığını ve Kur'an'dan 33 tane ayetin de Risale-i Nur'a işaret ettiğini söylüyor. Şimdi kim okumaz onu? Neymiş Risale-i Nur? Allah'tan geliyormuş. Ve Risale-i Nur'u saydı i, Nur -i yazması da neymiş? Mümkün değilmiş. Yani ne demek istediğimi anladınız mı? Allah'tan bir vahiy getiriyor. Ondan sonra e, Mevlana Celaleddin ruminin Mesnevisi diye bir kitabı duydunuz mu? Onu alemlerin Rabb'i Allah vermiş ona. Onun hiçbir tarafından batıl ne yapmaz? Yaklaşmaz. Hemen açın kitabın mukaddimesinde ne yaparsınız? Görürsünüz. Yine tasavvufun büyüklerinden e, Muhittin i̇bn Arabi diye birisi var. Hiç duydunuz mu? Bu da Fusus-u Diken diye bir kitabı var. Ben diyor uykuyla uyanık haldeyken Allah Resulü'nü gördüm. Bana diyor bu kitabı verdi. Al bununla insanları ne yap? İçad et. Ha bu şeyleri çoğaltabilirsiniz. Gelmek istediğim nokta şurası. İnsanları kandırabilmek için ne yapıyorlarmış? Bir insanın şeyh olabilmesi için birinci şart nedir biliyor musunuz? Allah'ın cemalini görmeden, şerlik iddia eden yalancıdır derler. Peki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın cemalini gördü mü kardeşlerim? Kim diyor Allah'ın cemalini gördü de o yalan diyor. Birincisi buradan insanları ifsad ederler. Akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize kitap bırakmış mı? bırakmış. Hep tasavvufçulara gidin bakın, muhakkak bir fıtakları var ve kendilerine yazdırtılmıştır. Ve gidin, hiçbirinde Kur'an, Sünnet diye bir şey nedir? Yoktur. Ve hep onların koymuş olduğu silsileler vardır. Nurculara git, misale Nur. Kadirlere git, muhakkak bir şeyler var. Abdülkadir Geynani'si, açanı, uçanı, Nus. Nakşilere git, Şahin i Nakşi bendileri vardır, kıssaları dolu, işte falanın kalbine nohuz etmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş, uçarlar kaçarlar. Demek ki sırat-ı olmanın üçüncü esası neymiş? Sünnet. Peki yani Evet. Yani, Kur'an ve sünnetten haberi olmayınca insanın çok rahat. Şimdi e, bir daha önceki derslerde anlatırken toplumun iksadı iki şekilde dedik değil mi? Bir, ataları takdik İki, ilim ehli taklit. Alimli. Şehler de bir yerde alimdir toplumun. Ataları, babaları taklit. Bir, Kur'an okumakla gider dedik mi? Dedik değil mi? Çünkü Allah Azze ve Celle orada gelin Allah'a ve Resul'una uyun dediğimizde onlar ne derler? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona inanırız. Dört tane ayrı surede var değil mi? Allah ne diyor Azze ve Celle? Ya hata etmişlerse ya anlamamışlarsa veyahut e, Şura suresinde Allah'ın azze ve celle'nin görülme meselesinde Allah ne diyor azze ve celle? Allah hiç kimseyle farsılıklı görüşecek değildir. Ya bir perde arkasında ya da bir vahiy ya da gönderdiği bir elçi diyor. E Bu ayeti okuyan adam hemen şeyhe itiraz etmez mi? Ve tasavvufta da Risale-i Nur'da da dahil bu bu e, ceset gibi olacaksın, e, ruhsuz olacaksın, cahil olacaksın, sonra zahiri ilim var onlara göre, batini ilim var. Sen zahirden böylesin ama anlamazsın. Bunun batini birçok halleri vardır diyerek de mesela e, i̇mam Rabbani'nin şöyle bir sözü var. Mümin diyor kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe mümini kamil olamazsın. Küfür ettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye devam ediyor. Ve bunu açıklamaya gidiyor. E şimdi zahiren bu kelimeler küfürmüş ama batı ve bu neler varmış bunda, ne hazineler varmış. Düşünün insanları nelerle aldatıyorlar. Halbuki sünnet nedir? Gayet açıktır. Ve insanın fıtratına ters hiçbir olayda nedir? Yoktur. Allah Azze ve Celle kitabı ve ritmeti indirmiş. Vahyine atmış bununla e, tamamlamıştır. Ve Allah kendisinden daha olsun İbn-i da dediği gibi söz diyor geçersizdir. Amel olmadıkça, söz amel de geçersizdir. E, doğru bir niyet olmadıkça, söz amel doğru niyetle geçersizdir. Sünnetten bir delil olmadıkça demiştir. Evet Ve sünnet de dinde temel taşlardandır. Yapılan iş yapılan amel, takılan niyet ne kadar halis olursa olsun, sünnete uymadığı müddetçe Allah'ın yoluna ne yapmazmış, götürmezmiş. Bugün hangi mesele olursa olsun, biz neye havale etmek zorundayız kardeşlerim? Nisa suresinin 59. ayetinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz Allah'a ve Resuluna havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Evet. Demek ki sırat-ı mustakimin en önemli mevzulandan birisi de sünnet üzerine neymiş? Yaşama. Söz amelsiz makbul olmaz. Niyetsiz söz ve amel makbul olmaz. Söz amel ve niyet sünnete uymadığı müddet, müddetçe geçerli olmazmış. Evet. Allah bizleri Resul'ün izniyle gidenlerden, sünnete uyanlardan eylesin. Sünneti aşarak ya da ihmal ederek sıratı müstakimde olma imkanı yoktur. Sünnette ise Müslümanların tümünü kucaklayan, aralarında takva ve hizmet ölçüsü dışında herhangi bir sebeple ayrım yapmayan bir genel esas geçerli olduğuna göre bütün Müslümanları kucaklayan, bir gönül genişliğine sonuna kadar sahip olmak da sırat-ı başka bir gereğidir. Şimdi bu noktada şöyle bir misal verelim. Mesela sinneti vücudu ne? Bidat. Şimdi bidatlardan mesela e, neyi alalım Ele Hatmeyi ele alalım. Hatmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Tasavvufta tasavvufta e, 7, 14, 21 kişinin bir araya gelmesi, ellerine fasulye ya da hatme taşlarını alması, herkesin elemleşrak veya bazı sureleri okuyarak, halka yaparak yapmış oldukları bir hatme dedikleri bir şey, zikir. Buna herkes giremez biliyor musunuz? Kim girecek? Tövbe alacağım şeyhe inkişaf edeceğim, rabıta edeceğim, kabul edilirse gireceğim. Şimdi anladınız mı sünnetin ne kadar genel olduğunu? Yani dindeki bir emre iman ettim diyen herkes ne yapabilirmiş? Uyabilir. Ve geneldir. Bütün Müslümanlara kucak var. Ama sünnetin dışındaki bir bidata baktığımızda bu ne yapar? Sadece o bidata uyanlara. Mesela camiye gidiyorsunuz, Geçen cuma hiç olsun bir olay olmadı. İhtiyarın biriyle çok fena kapıştık. Yani adam benim namazıma, duruşuma, elimi, bağlayışıma yani öyle bir taktı ki yani düşünebiliyor musunuz? Peygamber geldi herhalde camiden atacak bu adamlar. Yani sünnet artık dar bir çevreye girmiş ve bir ateş bir kor haline ne yapmış? Gelmiş. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında e, siz kendinize dikkat edin, doğru yolda olduğunuz müddetçe yoldan çıkmış sapkınlar size ne yapamayacak? Asla zarar veremeyecek. Ama kıyamete kadar hak topluluk ne yapacak? Olacak fakat az olacak diyor. Ve öyle bir zaman gelecek ki diyor hatırlarsanız hadis-i şerifi e, siz diyor bidatlardan bir şeyi reddettiğinizde Ha binden bir şey reddetti diye ne yapacaklar ve saldıracak ya diyor. Ve her kim diyor onların saldırısına sabreder ve eczini Allah'tan beklerse sizden elli tanenizin eczi kadar ecir vardır diyor. Sahabeler diyor ki Allahü şunu kendi aralarında yani o dönemde yaşayan insanların elli tanesinin cevabını hayır diyor. Bilakis diyor sizden yani asabını gösteriyor. E budakiri önleri oruçlarını 50 tanemizin ezgi kadar ecir vardır diyor. Demek ki belada ne yapacakmış? Büyük olacak ve sıratı mustakimde bulunmayan insanların sayısı ne yapacakmış? Çok çok fazla olacak. İxti i̇şte sıratı mustakimde olmanın en önemli esaslarından birisi sünnet üzerine yaşama ve sünneti hayatından artmama, hangi amel istersen işte muhakkak Peygamber'in sünnetine müracaat etmedir. Evet. Dördüncüsü kardeşlerim gönül genişliği. Evet. Yani e, Allah-u Teşekkürler Aleyhisselatü ahlakı sorulduğunda Ayşe annemize ne diyordu? Onun ahlakı Kur'an yani Müslümanın kadın olsun, erkek olsun, evli olsun, bekar olsun birbirlerine karşı çok çok ne yapmalı? Duyarlı olması gerekiyor ve karnının geniş olması. Maalesef yaşamış olduğumuz asırda kardeşlerim e, ahlak, büyük küçük, yardımlaşma, kaynaşma bunlar kalktı mı? Maalesef. Müslümanların birbirlerine karşı duyarlılığı, paylaşması ve kendi nefsine kardeşini tercih etme ne yaptı? Bunlar farklı. Allah bize bu ahlakı tekrar nasip etsin. Müslümanları birbirlerine karşı duyarlı kılsın. Sıratı müstakimde olmak istiyorsanız, gönlünüz ne yapacak? Geniş olacak. Ve kendi haklarına sahip çıktığı gibi kendi hakkını koruduğu gibi kendine sevgi, saygı gördüğü gibi karşıdaki Müslümana da sevginin, saygının duyulmasını ne yapacak? isteyecek ve kendisi de sevgi besleyecek. Kin, nefret, adavet, gıybet, dedikodu, çekememe hepsini ne yapacak? Bırakacak. Düşünün, Fatma bintikayısı biliyor musunuz kim olduğunu? Birçok mesele var ondan öğrendiğimiz ama neler yaptığını bilir misiniz? Seyahatini okudunuz mu? Hani mesela bir gün boşanıyordu Allah Resulü'na geliyor. O da sen ama şeyine git akrabanı. İttetini bekle. Sonra sana müracaat edenler olduğunda gel bana sor diyor ya. Muaviye gidiyor. Ömer gidiyor. Zeyd gidiyor. Sonra kapkara siyahi olduğu halde Allah Resulü onu tercih etti, de onu tercih ettim. aradı eskiyi buldum diyor ya. Hatırladınız mı? Bu sahabenin sif Medine'den bir merkebe binerek ta küfeye kadar gelerek, ey Muhammed ümmetinin kadınları, gelin size kadınların hallerini öğreteyim. Allah Resulü şöyle şöyle dedi diye sif bunları öğretip akşam da merkebine binip Medine'ye döndüğünü biliyor musunuz? Eve gidince bir alın haritaya bir bakın. Küfe nerede? Neydi, ne neydi? Ne? Şöyle bir bak. Nelerle uğraştığını görüyor musunuz o insanlar Kim kazandı? He? Evet. Allah bizlere de gönül genişliği versin. Sevgi, saygı, yardım görülmesi gerekli olan insanlara yardım etmeyi kansibesi, kopmayı sünni bir takım sebeplerden dolayı ayrılığa gidenlerden değil, sırakı müstakimde olanlardan eylesin. Ve <gülüyor> bu konuda hepinize ben pek ezber vermem ama Haşir Suresinin 10. ayetini hepinize ezberlemenizi tavsiye ederim. Orada çok güzel bir dua var. Ee, İmam Bukhari bunu aslında geçmişteki sırkayı derle gibi gördüğü insanlar için söylemiştir. Ama biz bunu Tamamen genelleştirip ezberleyeceğimiz güzel bir ayet-i kerime. Onlar derler ki diyor sonra gelenler, Ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş veya yaşayan kardeşlerimiz için kalbimizde kim garez bırakma. Onları sen sevkatle, merhametle sar. Çünkü sen rahmeti bol, sevkati bolsun derler diyor. Yani buradaki asıl olan, Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde müminlere karşı kin, garez bırakma. Asıl bilinmesi gereken nokta burası. Bu ayeti ezberleyin ve devamlı dua edelim Kendi imanına göstereceği dikkati, öteki Müslümanların imanı konusunda da göstermemiz gerekiyor ki, Müslümanı olur olmaz sebeplerle küfre nispet etmeme, her Müslümanın neşidir? Görevidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşine kafir diyenin bu sözü onda yoksa döne, dolaşır ne yapar? Temişine gelir. Yani Allah da zaten kendi yolundan sapanlar en iyisini bilen değil mi? Konumuzun başına dönecek olursak, surat-ı müstakim kelimesini anlatırken Yoldan çıkmış şapkınlar dahi, mesela bir hırsızı düşünün dedim, bir haydutu düşünün, birlikte hırsızlık yaptığı arkadaşına karşı hep dürüstlüğüyle övülmez mi? Yaptığı iş hırsızlıktır ama beraber soydu, banka soydu adam'a karşı hep dürüst olmaya çalışır değil mi? Yani dürüstlük istikamet üzerindeyim deme her fırkada var. Ama önemli olan Allah'ın emrettiği şekilde dürüst olmamıştır. Ve bunun ayakta kalabilmesi için demek ki iman, yöneliş, sünnet vakabinde de neymiş? Gönül genişliğinin muhakkak ne yapması? Olabilmesi gerekiyor. Allah bu dördüne hakkıyla e, uyanlardan eylesin. Devam edelim. Bunun da yani sıratı muhtakime devam edebilmenin de bazı gerekleri var. Birincisi bunun takdir ve şükürdür. Evet. Takdir ve şükür. Hasetle gıptanın ne olduğunu biliyoruz hepimiz değil mi? Gıpta nedir? Allah'ın vermiş olduğu güç, nimet, mal, çocuk artık her neyse Gıpta'yla bakma. Kardeşine verdi değil mi? Allah'ım şuna verdiğin bana da ver. Ben de senin gibi davet edeyim. Şuna verdiğin gücü bana da ver. Ben de onun gibi hareket edeyim. Şuna verdiğin malı bana da ver. Ben de onun gibi Allah yoluna infak edeyim diye ne yapma? Hep hayırda konuşma. Haset nedir? Kadere tekmedir. Allah'ın razı olduğuna razı olmamalıdır. Bu da bunun zıttıdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki hasret var. Size de sırayet etti. Haset ve kindarlık. Bu diyor saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder. Diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı ne yapın? Hikayet Demek ki bu da gösteriyor ki kardeşlerim bizler birbirimizi görme, selamlaşmak, sevme, kaynaşmak zorundayız. Yani Allah'ın takdir ettiğini biz de ne yapacağız? Aynen kabul edeceğiz. Ne haset edeceğiz, ne de bunun cıddına hareket edeceğiz. Ve halimize her zaman şükredeceğiz nimete sahip olmanın yolu o değeri bilmeden, benimsemeden kaynaklanır. Eh, Allah hidayetin kıymetini bilenler demeylesin kardeşlerim. Öyle dalalete sapan insanlar var ki hem de kendilerini doğru yolda gören, şimdi gidin bakın, mesela örneğimiz bugün tasavvuftan kaynaklandı. Ee, Şehler ne derler? Sen benim dediğimi yap, Ölüm anında şeytan senin imanını çalmaya gelir. Ben sana o yardım edeceğim diyor. de diyor mülker mekil gelecek. Sorgunu ben vereceğim diyor. Sırattan diyor seni şimşek gibi ne yapacağım? Ben geçireceğim. Bizim en üst yerlerimiz burası değil mi? Adam güvencesini bir veriyor. Oh! Safi de ne yapıyor? Onun artık her dediğini yapar. Gelelim risale Nur'a. Bugün hizmet adı altında adamlar dünyanın her tarafına gidiyor mu? Neye dikkat etmiyorlar biliyor musunuz? Gidin bakın, inanın her türlü amel var, namazı göremezsiniz. İnanın göremezsiniz. Adam sana diyor 50 tane kurban yazdım. İşte diyor doğu bloklarına şu kadar kurban götürdük diyor hocam diyor. Şöyle şöyle yaptık diyor. Celal dedim, sen namaz kılar mısın? İnşallah o da olur hocam Adam dünyanın hizmetini yaptığına inanıyor, biliyor musunuz? Kendini kurtaracak amel var mı? Yok. Onun için nimete sahip olmanın yolu önce o nimetin değerini, kıymetini bilmekten geçer kardeşler. O kendine, şimdi, bu evi var bu işte bana gelip gidiyorlardı. Bir de abalar çok geğirirdi kızları elimi iyi basmıyor. Yani benden... evet. kızlar bende hani bazen şeyler yapıyorlardı, gidiyorlardı. Kızlar diyorum hani. Saba sabah ikram diyorlardı. Çekerek çıkwardı. Yani 20 sayfa sonra napadım. 20 sayfa ekrana bakmazsan, kitap okumasan sayılmaz bu hocam. Sen 20 sayfa bitirmeden olacaksa ki ben seni çekelemem artık yani, bu yüzden. Hani o kramo kuruluşlara atamam. Yok, siz evet. Risale-i Nur evet. Evet. Ben onlara diyorum keşke namazda da Risale-i Nur okusanız da bari tam ayrılsanız. Yani artık ortak bir yanımız kalmasa. Evet. Bir kolum. Bir kolu. Kollarının biri ağabey. Onlar e, hatta bir saatten fazla da zikir yaparlar. Allah'ın isimlerini tek tek sayarlar. Ama mesela isim vereyim. Fethullah Gülen grubuna bak. Doğradırış namaz Ben bildiğim için diyorum yani. Çünkü 19 kola ayrıldılar şu an. 19 koldalar. Ve hepsi farklı farklı. Bizden bize çok yakın olan bir kolu bile var biliyor musunuz? Hadisselam ele diyorlar. Yani bizden çok az bir farkları var. Bir kolu da böyle. Doğulu birisi var başlarında. Tamamen adamlara Kur'an'ı sünneti emrediyor. Yani Risale-i Nur var ama ön planda değil. Bu diyor yardımcı. Bir kitap olarak diyor. Ve Bukhari'yi, Müslüm'ü Terimizii ezberlemelerini emrediyor yakın olan mollalarda düşünen de Arapçasıyla. Bunlar da var. Demek ki sıratımız hakime devam edebilmenin gereklerinden birincisi takdir ve şükür. Ve şu ayeti kerimeyi unutmayalım kardeşlerim. Araf 43. Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletme şeydir. Biz kendiliğimiz, kendiliğimizden doğru yolu ne yapamazdık? bulamadık. İşte bu ayeti kerime, sıratı müstakimde olmayı, nimet bilmenin oraya Allah'ın hidayet etmesi sonucunda ulaştığımızı itiraf etmekle belli olacağını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Yani bu noktada nimetin kadrini bilip takdir edeceğiz. Ve o nimete şükredeceğiz. Yolda doğru yürümeme bir takım istenmeyen olaylara sebep olabilir. Bunun için önce yolun kıymeti bilinmeli, sonra o yolun yolcusu olmanın, daha sonra da o yoldaki öteki yolcuların Müslümanlar olduğunu bilmek zorundayız. Unutmayalım ki Allah'tan bir ida'yet üzere olmak da ancak Allah'ın bir lütfuyla gündemdedir. Demek ki bu nimetin de devamı olabilmesi için e, o nimetin kıymetinin ve takdirinin bilinmesi gerekiyor. Evet. E, gelelim bunun mütalaasına. Bizim toplumda mesela yeni yılbaşı değişti hatırlıyorsanız. Ağaçlara ışıklar kondu. Gece 11'den sonra başladı atmalar, çatmalar. 12'de gökyüzü aynı gündüz gibi e, aydınlatıldı. İnsanlar küme küme meydanlara toplayıp birçok rezillik yapıldı mı? İnanın. Durun onların giriş çıkış diye iki tane kapı koyun. Teker teker bir sorun. Bir tanesi gavurum der mi? He? Demek ki nimet bilinmeli. Nimet bilinmediği zaman aynen bu Demin sohbetin içinde de dediğim gibi, Yahudi ve Hristiyan alimleri ne diyorlardı kardeşlerim? Bizler Allah'ı çok seviyoruz ama Musa Resulullah, İsa Resulullah diyorlar değil mi? Bizler Müslümanız dediğimiz zaman bunun ne manaya geldiğini ne yapacağız bileceğiz. Anamızın, babamızın Müslüman olması illa bizim de Müslüman olmamızı ne yapmaz, gerektirmez. Ancak Müslüman Allah'tan ve Resul'dan gelene teslim olmakla mümkündür. Bu gerçek anlaşılmadığı müddetçe bunun da kıymeti ne yapılmaz? Şurada namaz kılar, şurada kalfal içki içer. Şurada namaz kılar, şurada her türlü günahı ne yapabilir? Rahatlıkla işleyebilir. Hidayetini bozacak, küfre hesaplanacak her ameli işler ama bunda da bir yanlışlık ne yapmaz? Görmez. Onun için hidayetin takdirini, kıymetini ne yapacağız bileceğiz. Allah bunu bilenlerden eylesin. İkincisi ise teyakkuf. Ne demek teyakkuf? Hazırlıklı olma. Tehlikeye ya da düşmana karşı uyanık halde olma. Haslet etmeme. Uyanıklık, muhtemel düşmanın cinsine, gücüne arz ettiği tehlikeye göre elde eti nimeti ve değerleri korumak için karşı tedbir alma hazırlık yapma açısından önemli değil mi? Yoksa başlı başına kuru kuruya uyanık kalma, gaflete düşmeme insanı ne yapmaz? Bir şey yaramaz. Ne var ki hazırlıklı olmasına rağmen uyanık davranılmazsa gaflet uykusuna yapılırsa hazır imkanlar da kesinlikle koruma görevini ne yapmaz? Yapmaz. Demek ki uyanıklık derken gerekli hazırlığa sahip bir uyanıklığı kastetmekteyiz. Öte yandan teyakkuz halin kıyam ve süresini eldeki korunacak nimet ve değerlerde etkiler. Öyleyse kardeşlerim bizler bu ömürde başımıza neler geleceğini bilemeyiz. Kaderimizde neler var onları da bilmemiz mümkün değil. Doğru mu? Başımıza her ne gelirse gelsin, biz kendimizi buna ne yapmalıyız? Hazırlamalıyız. Nasıl hazırlayacağız? İlim, öğrendiğimiz ilmi amele dökerek, insanın tahammül sınırlarını zorlayacak her şeyde nasıl bir tavır takınılmış, Kur'an ve sünnete giderek bunu ne yapacağız? Öğreneceğiz. Düşünün şimdi, ''Sabır ilk anki sabırdır'' hadisini hatırlıyor musunuz? Allah Resulü bunu kime diyor? Bir kabrin başında ağlayan bir kadına değil mi? Senin de diyor, çocuğun ölse diyor anlarsın diyor sabrın ne olduğunu. Daha sonra Enes kendisine peygamber olduğunu söyleyince kadın susuyor. Daha sonra Ali şilat gelince ''Sabır'' ne diyor? ''İlk anki sabırdır'' Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok gülmeyin, kalbi öldürür diyor mu? Çok yemeyin, çarşı pazar dolaşmayın, bağırıp çağırmayın, boş yere malayağını ne yapmayın? Konuşmayın, çok uyumayın. Yani birçok masyatlarla bizlere ne yapıyor? Uyarıyor. Peki bunları yapmazsak ne olur? Aşırı bir sevinçte, aşırı bir üzüntüde İman zayıflar mı kardeşlerim? Zayıflar ve bu zayıflamanın neticesinde insandan hiç hoş olmayan sözler çıkabilir mi? Çıkabilir. Bu da devamlı uyanık halde olmalıyız ve e, bu uyanıklığımız ömür boyunca ne yapmalı, devam etmeli. Ve bunun yanında kardeşlerim hiçbir zaman yaptığımız bir amelede ne yapmayacağız? Güven. Ben bugün görevimi yaptım demeyeceğiz ve amelimizi daima artıracak e, ve iyiye götürecek, hayra götürecek amellerle uğraşmamız gerekiyor. Yani devamlı şeytan gelip de bizim imanımızı çalacağını, bize vesvese vereceğini veyahut e, gevşek davrandığımızda muhakkak günaha meylede, meyledebileceğimizi hesaplayarak her zaman uyanık halde ne yapacağız? Kalacağız. Bunun yanında tabi nasihatler önemli. Arkadaşımıza dikkat edeceğiz mi? Kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz mi? Çünkü helal de belli, haram da belli diyor. Oturduğumuz yere dikkat edeceğiz mi? Köyde yaşayan kaba sabı olur. Avcılıkla uğraşan gafil olur diyor. Yine cemaatta bulunmaya gayret edeceğiz mi? tek başına bulunan, cemaattan ayrılanın boynundan İslam bağı ne yapar? Kışkaltıyor. Düşünün, Müslümanlardan ayrı duran, tefrika yapan veya herhangi bir sebeple kendine göre yol tutan insanlara bakın inanın geçimsizdir, her türlü delikodunun kaynağıdır, gıybetin kaynağıdır. Yani ne için bunu yaptığının bile farkına ne yapamazsınız? Ama neticede tek şey vardır, kendi nefsini akla çıkarma. Başka bir şey yoktur. Onun için, her zaman uyanık halde bulunup, bu tür hallerden uzak durmamız gerekir. Kazanan siz olursunuz. Çünkü, doğru yolda olan insanların sayısı her zaman azalacak. olacak. Üçüncüsü ise, dikkat ve pitiş olma. Evet. Elindeki nimeti takdir eden kişi, çevrenin tutum ve karşı çıkmasına aldırmayacak. Düşünün bir giyinişten görünüşe, ameldeki şekillere yapmaya, anlatmaya karşı insanlarda hep bir tepki var mı? Ne olursa olsun biz Allah'ı razı etmeye ve asıl kınayıcının kınamasından korkmaya ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ve hadis-i şerifte geldiği gibi filmizin kitabı Züht'te Allah Resulü diyor ki vesselam kimdir Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine ne yapmaz? Muhtaç etmez. Bizim yapmamız gereken Allah'ın vermiş olduğu bu nimeti takdir edip bunun zıttına her hareketten uzak durma ve bunda çok dikkat etmez. Sallallahu Aleyhi ve Celle'nin ayetinde dediği gibi, emrolunduğumuz gibi dost doğru olma <Gülüyor> Ve unutmayalım ki, sohbetin başında da e, zikrettiğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <Gülüyor> ne yapıyordu? Düz bir çizgi çiziyor. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Sonra, bu yolun sağına ve soluna ikişer tane daha çizgi çizerek aynı yolda, doğru yolda olduğunu söyleyen insanlar gelecek ve onların başında da birer ne yapacak? Şeytan oturacak ve doğru yolda burası, gel buraya geldiği insanları ne yapacak? Davet edecek diyorlar. Vahiyeti kerimeden dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle <gülüyor> e, şeytanın herkese musallat olacağını ama sadece bir tayfenin Kurtulacağını söylüyor. Kimde bunlar? İhlaçlı. Kulların üzerinde iblisin hiçbir surtaşı neymiş? Yok. Allah bizi ihlaçlı olanlardan eylesin kardeşlerim. Dördüncüsü kıskanmama. Gereklerinden birisi. Evet. Belki bu konu üzerinde çok çok durduk defalarca ama tekrar üzerinde durmakta fayda ee, var. Kıskançlık, biliyorsunuz, fıtrî olan duygulardan bir tanesidir. Kişi kız kardeş olur, onu kıskanır. Erkek kardeş olur, onu kıskanır. İş yerinde arkadaş olur, onu kıskanır. Amir olur, onu kıskanır. Alemi olur, onu kıskanır. Hoca talebe olur, birbirini kıskanır. Çocuklar yani kıskanma fıtrî bir şey. Aşırı olmadığı müddetçe bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Allah da kıskançtır indirmiş olduğu emir ve nehirleri ne yapar? tutulmasını ister diyor. Yani emir ve nehirleri yapmakta sıkıntı yok ama ilahi nimetlerde Allah'ın birine verdiği bir nimeti kıskanıp hasetlik yapmak bu nedir? Haramdır. Yalnız benim olsun. Yalnız ben olayım. Yalnız ben üstün olayım. Malkan mevkin benim olsun. Yalnız yalnız yalnız bu tip şeylerde kıskanma nedir? Haramdır. Bu da istikametli olan birisi ne yapar? Ne yapar? Seminer sohbetlerinden birisinde üç tane maddeyi isteyeceğim. Birisi hırs, birisi kıskançlık, birisi de haset. Kim? Bunlar kimin uylarıydı biliyor musunuz? <gülüyor> He? Dur, öyle deme. Adem Aleyhisselam kıskandı, cennetten mahrum oldum. İblis kinlendi. Cennet gibi bir nimetten mahrum oldu mu? Kabil. E, Kabil'den kardeşini kıskandı. E, o nimetten mahrum oldu mu? <gülüyor> Deme. Ama bu huyu hepimizde olabilir mi? Fıtri olarak var. İşte bu ön plana ne yapmayacak kardeşlerim? Çıkmayacak. Ve inanın surat-ı mustakimden ayrılan insanlara bakın vallahi akidevi bir konu yok altında hep bu gibi yani kıskançlık gibi fıtri hasletlerden İslam topluluğundan hep iniraflar vardır Allah bizleri bu konularda ayağımızı kaydırmasın ve dalalet üzerine değil hak üzerinde toplananlardan eylesin onun için kardeşlerim her kim kıskanma veya bu tür huylara giderse yalnız kalacak kendisidir. Evet. Kendisine uyanlar da aynı onun kafadan olur. Çünkü Allah Resulü kişi arkadaşının evet. dini üzerinedir diyor. Evet. Yani birisi şuradan şöyle ayrılmışsa ona kulak verecek muhakkak biri de var ki ona güvenerek ne yapar? Evet. Onu yapar. Hidayete ermek ya da hidayet üzerine evet. devam edebilmek için bazı cahil dini grup ve mensupların iddia ettikleri gibi şu ya da bu Şeyh Efendi'ye veya şu ya da bu dini gruba dahil olmak gibi bir şart yoktur. Çünkü onlar ne derler? Şeyh olmuyor. yani Şeyh'e şeytan. Şeytan. şeytan derler. Ve Sen koskoca okyanusu rehbersiz, gemisiz açabilir misin? Aşamam. Muhafık bir mürşide ihtiyacın var derler ama bizim merceğimiz nedir? Allah Resulü, sünneti Resulü, yani ve sıladır. Yani Kur'an ve sünnet. Demek ki kıskanmamada sıratımız takında olmanın en önemli noktalarından birisi. Evet. Dün akşam e, yok, dün pazar günü arkadaşlara yeni bir sohbet başlattım. Hemen hemen bir sene gider. İman ve amel yönünde müminlerin özellikleri Kur'an'daki bütün ayetleri çıkarttım. Önlerim üzerinde istimadatlar yaptım. Ve sohbetten sonra arkadaşlara şöyle bir şey dedim. Size de aynı şeyi Benim bir acandan var. Ben burada anlattıklarımın dedim. Bende olanları sağ tarafa olmayanları da sola yazdım. O sola yazdıklarımdan da nasıl kurtulurum diye etrafına yazdım. Bununla nasıl kurtulurum? Falanla arkadaşlık yapayım. Şu konuda biraz kendimi eğiteyim. Oruç tutayım, şöyle deyim, böyle deyim diye size de aynısını tavsiye edeyim. Şu anlattığım meselelerde kendinizde olmayanlar varsa kolay yazın. yazın. ki gözünüzün önünde olsun onu ne yapasın? Devamlı gör ki düzeltmek için bir imkanın olsun, bir çaban olsun, niyetin olsun. Evet. Yine gereklerinden birisi de kardeşlerim duadır. Yani Allah'la irtibatı Toparmama. Bu da sıratımızda kimin devam edebilmeni, sohbetimizle alakalı son şartıdır. Allah Azze ve Celle bizleri doğru yolundan mahrum etmesin. Nimet verdiklerinin yolundan mahrum etmesin. Allah bizleri devamlı dua eden, kendisine yönelen samimi kullardan eyleşin. Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede bizlere bildirdiği gibi Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğitme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz bağışı çok olan sensin. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, bizim kalbimizi de dinin üzerine dair koyun. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sohbetim son, bu katkimesi olarak kardeşlerim, insanın asıl surat köprüsü neresidir? Dünyadır. Geçici aleminle ebedi alemin arasında sıkı bir münasebet vardır. Her insan gideceği ebedi alemin azığını, hazırlığını, hesabını, kitabını ne yapar? Bu alemde yapar. Bu insana başka uygulamadan, zorlanmadan iki yol gösterilir. Ve bu yolda da ne yapılır? Serbest bırakılır. Bu yolun birisi hangisi? İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ama iman eden de, de ne yapsın diyor? Bilerek iman etsin, bilerek küfür etsin. Allah bu nurlu yolda bilerek hareket eden şanlı kullardan eylesin. Ama unutmayın ki kardeşlerim bu doğru yolda yürüme insanın ateşten bir gömlek giymesine benzemektedir. Ve hadis-i eline kor bir ateş almasına, tutmasına benzetilmektedir. Ve ateş imandır, bedeli de nedir? Cennettir. Sıratın altında cehennem vardır. Sırat-ı sağında ve solunda da ateşe sebep olma, atılmaya sebep olacak işler vardır dünya hayatı vardır. Dünyanın ahirete giden bir yol olması da ve sıratı müstakimde birbirine bitişen bir yol vardır. Bu yolda Allah bizleri hayırlı kılsın ve Allah'ın o samimi kulları arasında o kervana katılanlardan eylesin Ve son olarak sizlere Allah Resulü'nün naşeyatını yaparak sohbeti bitireyim. Bu dünyada bir garip, bir yolcu gibi oldu. Hatta kendini kabir ehlinden attı. Hatta bir ağacın kölgesinde oturup oradan kalkan gibi oldu. Tabii an-ı o dönülmez yola geldiğinde eyvah eyvah diyenlerden bizleri eylemesin. Ve burada bu masyatları alıp İşratı muhtacimdir daim olan hamdülillah. Tanık Allahümme, Allahummu, ve olan varsa duysun tabi